ve şerrel umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin zalale ve kulle zalaletin finnâ İbane kitabında 6. maddede kalmıştır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldı benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka kurtulan fırkadır. 72'si ise ateştedir İbn-i Bat'ta El-İbane'de, i̇bane Kubra'da Kübra'da birçok tarik ve pek çok sahabeden bunu rivayet etmiştir. Bu mütevatir bir hadistir. Cüz Cüzcani el-Ebatil ve el-Menakir'de şöyle demiştir. Aziz, hasen meşhur bir hadistir. Ravilerin tamamı sıkavet, serpt kimselerdir. Sanki onlar birer dolunaydır. Irak de isnadı ceyiddir demiştir. Acurri-i Raymullah Eşşeriya'da şöyle der. Sonra ona kurtulan hangisidir diye soruldu. O da bir hadiste benim ashabımla birlikte üzerinde bulunduğum şey, diğer bir hadiste büyük karaltı, bir hadiste de biri cennettedir, o da cemaattir diye cevap verdi. Acurri dedi ki bunların manaların hepsi birdir. inşallah Teala. Raimullah Şerr-i şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin fırkalara ayrılacağını, Onların arasında hevaların ve bidatların ortaya çıkacağını haber vermiş, kendisinin sünnetine ve ashabının sünnetine uyanların kurtulacağını hükmetmiştir. Şu halde Müslüman kimsenin üzerine düşen, herhangi bir heva ya da bidat ile alakası olan veya sünnetlerden birini hafife alan bir kimseyi gördüğü zaman ondan uzaklaşmak, ondan teberri etmek, onun hem dirisini hem de ölüsünü terk etmek, karşılaştığı zaman ona selam vermemek, selam verdiği zaman ona karşılık vermemektir. Ta ki bidatini terk edip hakka rücu edinceye kadar. Üç günden fazla küstürmanın yasaklığı iki adamlar arasında bazı arkadaşlık haklarının yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkan meseleler hakkındadır. Bu yasak din ile ilgili meselelerden dolayı küsme hakkında değildir. Heva ve bidat eline tövbe edinceye kadar küstürülür. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sünnetime ve benden sonraki raşt halifelerin sünnetine sarılın. Bunları azı dişlerinize, ısırırcasına yapışın. Bunu Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi, İrbaz bin Sariye Radyovalam'dan rivayet etmişlerdir. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten ben onu size bembeyaz ve tertemiz bir şekilde getirdim. Artık benden sonra ayrılığa düşmeyin. Yani kastettiği şeriattır. Ahmet bin Hanbel, müsnedinde. İbn-i Es-Sünnede ve başkaları Cabir Radyalan'dan duvat etmişlerdir. Ömer Radyalan, Ömer Radyalan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kitab eline mensup birinden aldığı bir kitabı getirdi ve onu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a okudu. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam öfkelendi ve şöyle buyurdu. Onun üzerine mi düşeceksiniz ey Hattabın oğlu? Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben onu size bembeyaz ve tertemiz bir şekilde getirdim. Hadisin birçok tariki vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten onu size bembeyaz ve tertemiz bir şekilde getirdim buyurunun Ebu Derda Radyalant'tan ve İrbad Bin Sarı Radyalant'tan gelen şahitleri vardır. İbn Nebiyas'ın es de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın size adeta bembeyaz bir yol üzerine bıraktım zikri babı bölümünde zikretmiştir. Bu hadisteki artık benden sonra ayrılığa düşme inzadesine gelince bunu taric edene vakıf olamadım Allah en doğrusunu bilir diyor kitabın muhakkikidir. 9. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Size apaçık bir yol üzerine bıraktım. Artık sağa sola gitmeyin. Malik Muatta'da benzerini Ömer radıyallahu anh'da mevkuf olarak rivayet etmiştir. Lafzı şöyledir. Ömer radıyallahu anh hubbede dedi ki, Ey insanlar sizin için bazı sünnetler konulmuş, size bazı farizalar farz kılmıştır. Apaçık bir yol üzerinde bırakıldınız ancak insanları sağa sola saptırmanız ayrı. Bunu söylerken elinin birini diğerine vurdu. İbn-i Abdilber el-İstizkar'da bunun isnadı sayhtir demiştir. i̇bn Mace Ebu Derdar Radyalan'tan şöyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki, Allah yemin ederim sizi adeta gecesiyle gündüzü bir olan bembeyaz bir yolda bıraktı." Bukhari Sayin'de Huzeyfe Radyalan'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Kur'an okuyucuları istikamet üzere olun, o zaman çok öne geçersiniz. Sağa sola meylederseniz iyice sapıtırsınız. On Rasulullah Aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah kulu yapışta sünnet sebebiyle cennete sokar. İbnü Battah, İbnü't-Tülkubre'de Abdülmelik bin Müslim el-Lahami'den rivayet etmiştir. Bu ona Nebi Aleyhissatü vesselam'dan ulaşmıştır. Yani belagan bir rivayet şeklinde. Tarihu't-Nihde etraful karayib'te, Hereizemül Kelam'da İbnü'l-Cevzi el-İlâde Ayşe radıyallanadan rivayet etmişlerdir.'' Bu rivayete göre o şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi Vesselam buyurdu ki kim sünnete tutunursa cennete girer. Darekotni bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Manası sayı olsa da. Bunun manasına dair eden ayetler ve hadisler çoktur. Bunlardan biri Bukhari'nin Ebu Üreyi Radyoan'tan rivayet ettiği Kim bana itaat ederse cennete girer hadisidir. 11. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Vallahi Musa ve İsa hayatta olsalardı bana uymalarından başka sonlara helal olmazdı. Muhakkak diyor ki bu lafızla bir yerde bulamadım. Yani İsa Aleyhisselam'ın da dahil edildiği lafızla. Yoksa Musa Aleyhisselam hayatta olsa bana almaktan başka yolu yoktu lafzıyla. Cabir Radiyaland'dan rivayet edilmiştir. 12. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkmıştı. O sırada insanlar kader hakkında tartışıyorlardı. Bunun üzerine buyurdu ki size bu memredildi. Size bu yasaklanmadı mı? Sizden önecekler ancak dinler hakkında tartışmalarından dolayı helak oldular. Bunu i̇bane Kübra'da Ebu Mame, Enes ve Vasile bin Eskaradiyaland'dan rivayet etmiştir mellip. Bunlar şöyle demişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıktı. O sırada biz din hususunda bir şey hakkında tartışıyorduk. Bunun üzerine o çok öfkelendi. Daha önce onun gibi öfkelenmemişti. Sonra bizi bundan sakındırdı ve şöyle buyurdu. Yapmayın ey Muhammed'in ümmeti, ateşin sıcaklığını kendinize doğru harekete geçirmeyin. Sonra şöyle buyurdu, size bu mu emredildi? size bu yasaklanmadı mı, sizden önceki ver, sırf bu yüzden helak olmadı mı? Bunun benzeri Abdullah bin Amr radiyalanmadan rivayet edilmiştir. Bunu Ahmet i̇bn Mace, el Kadavel El-Kader'de isnadı Hasendir diyerek Beyhaki rivayet etmiştir. Berbâri Şerif Sünnet de şöyle demiştir, özellikle kader konusunda konuşmak, Cidaleye girmek ve tartışmak her fırkanın nezdinde yasaklanmıştır. Çünkü kader Allah'ın sırrıdır. Rab Azze ve Celle nebileri kader hakkında konuşmaktan sakındırmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kader hakkında tartışmaktan sakındırmıştır. Alimler ve vera sahibi kimseler de bunu hoş görmemişler ve kader hakkında cidale girmekten sakındırmışlardır. Şu halde sen her usta nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeye teslim ol, onu ikrar et, ona inan ve ona itikad et, ondan başkasını söyleme. 13. Nebi Aleyhisselatü Vesselam birbirinin ashabının yanına çıkmıştı. Onlar ise Allah şöyle şöyle buyurmadı mı diyorlar. Birbirlerine bu şekilde cevap veriyorlardı. Bunun üzerine o sanki yüzünde nar tanesi patlatılmış gibi kırp kırmızı oldu ve şöyle buyurdu. Ümmetleri ancak bu bozdu. Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın. Zira bu kalplerinizi şüpheye düşürür. i̇bn i̇bane Kübra'da bunu çeşitli hafızlarla rivayet etmiştir. Bir tanesi Ebu İmame Radiyalan'ta şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Kur'an'ı müzakere ettiğimiz esnada biri bir ayeti çekip almaya, diğeri bir ayeti çekip almaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı. Yüzüne sirke boca edilmiş gibiydi. Buyurdu ki, ey buradakiler Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın. Zira bu kalplerinize şüphe düşürür. Bir ümmet kendilerine cidal verilmedikçe kesinlikle sapmaz. Bunu ayrıca Acurri Şeria'da, Taberi Tefsir'de, Herevi Zemül Kelam'da rivayet etmiştir. keşf esrarda Estar'da rivayet ettiği bildirilmiştir. Ebu Said ve Enes Radyaland'dan gelmiştir. Hadis, şahitleri ve mutabilleriyle birlikte hasendir. 14. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmuştur. Kader ehliyle birlikte oturmayın, zira onlar Allah azze ve celle'nin ayetlerine dalanlardır. Yani ayetler hakkında yorumlara dalanlardır. Bu lafızla bulamadım diyor muhakkiki. İbn-i el i̇banet Kübra'da Ömer radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kader ehliyle birlikte oturmayın ve onlarla tartışmayın. Hadisi bu lafızla Ahmet, Ebu Davud, Sünne'de Abdullah bin Ahmet, Şeria'da A'cürri, İbn-i Ban Sayin'de ziya ise el muhtarıyla rivayet etmiştir. İslam'da Hakim bin Şerikel Hüzeri vardır ki, Zebbi onun hakkında Mizan'da İbn Banu'nun sağlam olduğunu söylemiştir, sik olduğunu söylemiştir. Ebu Atim ise meçhuldür demiştir. Diyor. Selef'in bu manasıyla aynı doğrultuda olan bu sözleri mütevatirdir. Onlardan bazıları es-Sünne'de Abdullah bin Ahmed'in Velal Kay'ın itikat kitabında İbn Sirin'in rivayetine göre şöyle demiştir. Kader ehli Allah'ın ayetlerine dalanlardan değilse onların yani Allah'ın ayetlerine dalanların kim olduğunu bilmiyorum. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Enam 68. ayetinde Ayetlerimize dalanlar gördüğün zaman başka bir söze dalana kadar onlardan yüz çevir. Taberi tefsirinde Mücahit Rahim olan Ayetlerimize dalanlar buyuruyor hakkında Ayetlerimizi yalanlayanlar demektir demiştir. Bu kader asabıyla, kaderi fırkasıyla oturulmaması ile ilgili rivayetlerin tarihlerini bizden olmayanlar kitabında tarihç ettik. Yine İbn Atikü'l-Kübra'da Amr bin Abdullah şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kader ehliyle ile birlikte oturmayın ve onlarla tartışmayın zira onlar kuranın bir kısmını diğerine vurmaktadırlar. Taberi Ebu Cafer'den rivayetine göre şöyle e, dediğini söylüyor. İşi gücü tartışma olanlarla oturmayın zira onlar Allah'ın ayetlerine dalan kimselerdir. İbn Abi'l-Hakem'in El-Camin'de geçtiğine göre Eşep şöyle demiştir. Malike kaderiye mensuplarıyla oturmayı ve onlarla konuşmayı sordum. Dedi ki onlarla oturmayın ve konuşmayın. Onlarla oturursan da onlara sert davran. Sonra bizim bazı komşularımız var ki onlarla oturuyorum fakat onlarla konuşmuyorum ve tartışmıyorum denildi. Bunun üzerine o şöyle cevap verdi. Onlarla oturma ve onlara Allah için düşmanlık göster. Yani ben tartışmıyorum, tartışmadan oturuyorum. Muhatapta olmuyorum diyor. Onlarla oturma da diyor İmam Malik. Zira Allah, Allah'a ve ahiret güne iman eden bir topluğun Allah ve Resulü ile sınırlaşan kimseyle sevgi beslediğini göremezsin buyurmaktadır. Şu halde sen onlara sevgi besleme ve onları ziyaret etme. İbn-i Bat'ta Kübra'da şöyle demiştir. Şimdi ben kaderiye ile oturmanın, onlarla konuşmanın, tartışmanın terk edilmesi ve onlardan yüz çevirmesi gerektiğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, on sahabesinden, tabiinden ve Müslümanların fakirlerinden daha fazla hüccet ortaya koyacağım ki, akıllı bir mümin kendisini bunlara göre sorguya çektiği ve bunlarla edeplendiği zaman inşallah kaderi fitnesinden korunur. Onların cihetinden gelen belaların kapısını kendisine kapatır. Zira onlarla oturmak ve tartışmak kalpleri etki eder, kalpleri fakir düşürür, kalplere zarar verir ve hasta eder dinleri kirletir, imanı ifsad eder, şeytanı razı eder, Rahmanı öfkelendirir. Ancak ilmi çok, ilimde büyük bir rütbeye sahip, ince sahibi alim ve arif bir kimsenin ihtiyaç durumunda zaruret babından konuşması ayrıdır. Bu kimsenin onları kınamak, azarlamak, rezil etmek ve onlara içerisinde bulundukları inancın bozukluğunu göstermek için hücce etikamesine ihtiyaç duyulduğu takdirde onlarla konuşmasında bir sakınca yoktur. Hakkı aramakta samimi ve hırslı olan, Doğruyu bulmak isteyen kimseye de doğruyu göstermekte, ona yardımcı olmakta, ona öğretirken sabırlı olmakta bir sakınca yoktur. Ta ki kalbinden perdeler kalksın, örtülerinden sıyrılsın, Rabbine giden dost doğru yola girsin. Bunların hepsi Allah'ın rahmeti ve tevfiki iledir. İmbad da sonra kaderi yeğe ile oturma yasaklayan hadisleri ve eserleri aktarmıştır. 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. İbn-i Bat'ta İbanetül Kübra'da Kur'an hakkında tartışmanın yasaklanması babında rivayet etmiştir. Bu hal sadece Ahmet Ebu Dağut ve Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de rivayet etmişlerdir, sahihtir. İbn-i şöyle demiştir e, İbanetül Kübra'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı, Sabi için küfürden ve dinden çıkmaktan endişe ettiği, Kur'an hakkında hoş görülmeyen tartışma iki şekilde olabilir. Birincisi, olmuş bitmiş, Müslümanlara bu usta bir şey bırakılmamıştır. Bu Allah'ın lütfu ve rahmet sayesindedir. Sonra Osman bin Afan radiyalan insanların tamamını bilinen lugatlerle yazılmış olan tek bir imam musafın üzerinde toplamıştır. Şöyle ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den Kur'an hakkında istekte bulunmuştu. O da ümmetine yedi harf üzere okut, hepsi aynıdır buyurmuştu. Yani Arapların yedi lügati, yedi lehçesi üzere okut, hepsi sahih ve fasihtir. Bu yüzden o asabından her bir kimse kendi lugatine uygun olan harfiyle okutuyordu. Bundan dolayı iki adam karşılaştığı zaman biri diğerinin bilmediği bir harf ile okunduğunu işittiğinde ona karşı çıkıyordu. Bazen ona benim kıraatim senin kıraatinden daha iyidir bile diyordu. Bunun üzerine bundan sakındırıldılar. Onlara sizden biri bildiği gibi okusun, Kur'an hakkında tartışmayın, biriniz diğerini reddetmesin, son hakkı yalanlar ve Allah'tan gelen doğruyu reddetmiş olur denildi. Zira Allah'ın kitabını reddetmek ve onun bir harfini yalanlamak küfürdür. İşte bu küfür olan iki vecihten biridir. Bu gündemden kalkmıştır. Geriye müminlerin sakındığı ve akıllı kimselerin çekindiği başka bir tartışma kalmıştır ki, o heva ehli, mesebehli ve bidat ehli kimseler arasındaki tartışmadır. İşte Allah'ın ayetlerine dalanlar, fitne çıkarmak için Allah'tan ve ilimde derinleşenlerden başka kimsenin bilmediği tevilini arayarak, Allah'ın ayetlerinin müteşabihinin peşinden gidenler bunlardır. Allah'ın ayetlerini hevalarla yorumlarlar ve hevalarla tefsir ederler. Onları akıllarının götürdüğü yere götürürler. Böylece hem kendileri saparlar hem de bu usta kendilerine uyan kimseleri saptırırlar. İmrubat'ta sonra Ayşe Radyalanan'ın 33. maddede gelecek olan hadisini ve başka hadisleri zikretmiştir ve şöyle devam etmiştir. Kur'an hakkında tartışmak, cidale girmek, bidatlerin hakimiyeti için şahsi görüşlerle ve hevalarla onun tevilini aramak ve ilimsizce fitne peşinden koşmak küfür ve sabıklıktır. Allah'tan bizi kötü sözlerden korumasını dileriz. 16. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Siz Allah'a kesinlikle ondan çıkandan yani Kur'an'dan daha fazletli bir şeyle dönemezsiniz. Yani daha fazletli bir şeyle ibadet edemezsiniz. İmvat'ta İbanet-ül Kübra'da Cübeyr bin Nüfeyr yoluyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmiştir. Yine Ebu Dağut Merasil'de Nürsel diyerek Tirmizi rivayet etmiştir. Bu haber Mürsel ve Munkatoğlu'ndan dolayı sahih değildir demiştir. Manası sahihtir. Birçok şahidi vardır. Onlardan bazıları Abdullah bin Ahmet'in es sünnede sahih bir isnatlı Habbab bin Eret radıyallahu anh'ta rivayet ettiği şu hadistir. Allah azze ve celle elinden geldiği kadar yaklaş. Şüphesiz sen ona ona, onun kelamından yani Kur'an'dan daha sevimli bir şeyle yaklaşamazsın. Darimin Naktü Alel Merisi de şöyle demiştir. Onun Allah'tan çıkmasına gelince bundan onun kelamını inkar edenden başkası şüphe etmez. Çünkü kelam mutlaka mütekellimden, komşandan çıkar. 17. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kureyş benim Rabbimin kelamını tebliğ etmekten alıkoydu. Bunu İbn-i Bat'ta, Kübra'da rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmet ve Ebu Daud ve Tirmizi Hasan Sayık kaydıyla, belirtmemiştir mi? Cabir radıyalland'den rivayet etmişlerdir bunu e, Zebercat kitabında tarihç ettik 18 Resulullah aleyhisselatü vesselam Cabir'e Allah'ın babanı dirilttiğini ve onunla yüzle konuştuğunu biliyor musun buyurmuştur bunu Tirmizi İbni Mace şu lafıza rivayet etmişler Allah kiminle konuşmuşsa mutlaka perde arkasından konuşmuştur fakat o babanı diriltti ve onunla yüzle konuştu bunu i̇bn Uzeyme kitabı tevhid de İbn-i hakim hakim e, sayıh kaideyle rivayet etmiş, bir de onaylamıştır. kıvam sünne İsmail el-Esbehani el-hucce fi beyan el de şöyle demiştir. Dilciler yani lügat talimleri hadisin metninde geçen kifahan kavli hakkında mukabeleten yani karşı karşıya yüz yüze demektir demişlerdir. Garibeyn müellifi de kifahan arada perde olmasın yüzde yüz yüze demektir demiştir. 19. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Benden sonra öyle fitne olacak ki adam sabaha mümin olarak erip akşama kafir olacak. Akşama mümin olarak ulaşıp sabahı kafir olarak edecek. Allah'ın ilim ile kimse müstesna. İbn-i Kübra'da Darimi Sünen'de İbn-i Mace ve Zemül Kelam'da Herevi Ebu Mame Radiyalan'tan rivayet etmişlerdir. Yine İbn-i Bat'ta İbane Kübra'da Ebu Musa Radiyalan'tan rivayet etmiştir. Bunu Müslim Ebu Rere Radiyalan'tan rivayet şu şekilde rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vessel buyurdu ki, kapkaranlık gecenin parçaları gibi fitneleri ortaya çıkmadan önce amel işlemekte elinizi çabuk tutun. O zaman da kişi sabahı mümin olarak edecek, akşama kâfir olacak. Akşamı mümin olarak edecek, sabaha kâfir olacak. Dinli dünyalık bir meta karşında satacak. Bunu Ahmet ve Tirmiz ile rivayet etmişler. Fakat onlar Allah'ın ilimle diritti kimse hariç ziyadesini zikretmemişlerdir. Bat'ta Battah Kıbrada şöyle demiştir. İşte biz öyle bir zamana erdik ki dini selamet olan kimse azdır. Allah'ın koruduğu ve ilimle bildiği kimse haricinde bir kimsenin kurtuluşa ermesi çok zordur. Sonra yukarıdaki hadisi isnadı ile beraber zikretmiştir. Yine şöyle demiştir. Büyük fitneler çeşit çeşittir. Bu büyük fitnelerden birçoğu bu ümmetin başında meydana gelmiştir. Bu zamanlarda Allah'ın kendilerini takva ile korudu birçok kimse bu fitnelerden kurtulmuştur. Dine ve dünyaya zarar veren saptırıcı ve helake sürükleyici fitnelerin tamamı zamanımızda yaşayanlara bulaşmıştır. Bunu kendi zamanı için söylüyor. Daha Hicri 5. asırlar. 20. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra iki kişi Ebu Bekir ve Ömer'e oyun. Allah onlardan razı olsun. Ahmet, Tirmizi, İbn-i ve başkaları Huzeyfe radiyallahu anh İbn-i Enes'ten, Ebu Derdar radiyallahu anh etmiştir. Hadis sayıhtır. 21. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarında diğer toplumlardan köle edilenlerin oğulları olan müvelledun ortaya çıkana kadar İsrailoğullarının durumu itidal üzereydi. Onlar rei yani şahsi görüşleri aldılar, sünnetleri terk ettiler. Bu da mütevatir bir hadistir. Bunu da yine e, kıyas bölümünde bizden olmayanlar kitabında e, tarihlerini verdik. İbn-i Bat'ta El-Ibane'de Vasile bin Eskar radyalanmadan, i̇bn Mace ve Bezzar e, müsnedinde Abdullah bin Amr radyalanmadan rivayet etmiştir. i̇bn kattan Beyanül Vehim vel İham'da bu hasen bir isnattır demiştir. Yine Darekutni Sünen'in de Ebu Reyr radyalanmadan rivayet etmiştir. Bunun şahitleri de vardır. Bunlardan bir tanesi Fesevi'nin El-Marife ve Tarihte Urbe bin Zübeyir'den Mürsel olarak sayı isnattlar rivayet ettiği eserdir. Bunu ayrıca İbn İbne bir şey ve Musannef'te Abdullah bin Amr radıyallahu mevkuf olarak rivayet etmiştir. Yine Darimi Zemul Kelam'da Herevi Urve bin Zubeyr'den kendi sözü olarak maktu'an rivayet etmiştir. İsnat sahiptir. Yine Herevi Zemul Kelam'da Ömer bin Abdülaziz Allah'tan rivayet etmiştir. Camiu Beyanil İlim'de geçtiğine göre, yani İbn Abdil Berr'in kitabında geçine göre Firyab şöyle demiştir. Şu Nabatlıların ilmi yazıklarını gördüğü zaman Süfyanın yüzü değişirdi. Ona ey Ebu Abdillah şunların ilmi yazdığını gördüğün zaman bunun sana ağır geldiğini görüyoruz dedim. Dedi ki ilim Araplarda ve insanların ileri gelenlerindeydi. Onlardan çıkıp şunlara yani Nabatlılara ve ayak takımına geçtiği zaman din değiştirildi. Yine İbane'de İbn-i Ebi Hindin yani Davud bin Ebi Hindin şöyle dediği geçmektedir. Hristiyanlardan İslam'a girenler çoğalına kadar kaderiye Basra'da yayılmadı. Yine orada geçine göre Ahmet el Merisi'yi söz konusu ederek babası Yahudi olan ne olmasını bekliyorsun demiştir. Bişir el Merisi'yi kastediyor yani. Yine cami beyanül ilimde İbnü i şöyle dedi rivayet edilmiştir. Aralarında Ebu Hanife ortaya çıkana kadar Kufelk'ın durumu iyiydi. Musa dedi ki o diğer toplumlardan sebiye edilenlerin çocuklarındandır. Yani esir alınanların çocuklarındandır. Annesi Sintli, babası Nabatlı'dır. R'yi ortaya atanlar, yani şahsi görüşlerle din hakkında konuşmayı ortaya atanlar üç tanedir ki hepsi diğer toplumlardan seviyedilenlerin esir alınanların çocuklarıdır. Medine'de Rabia, buna Rabia Rey denilir. Basra'da Osman El Betti ve Kufe'de Ebu Hanife. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam az önce geçen hadisinde bahsedilenlerin birisi Ebu Hanife'dir. Yani başka topluluklardan esir alınanların çocukları gelinceye kadar bu ümmetin işi yolunda gider. Onlar gelir zaman ne yapıyorlar? Re'yi alırlar ve sünnetleri terk ederler. Ebu Arife de böyle yapmıştır. Osman elbettiği betti Rabiat-u aynı taifedendir. El-İtisam da şöyle geçer. Sen bidat daha el kelamcılara şöyle bir baksan, onların tamamının ya da çoğunun diğer toplumlardan seviyedilenlerin, yani esir alınanların çocukları olduğunu görürsün. Onların Arap dilinde bir asaletleri, temelleri yoktur. Şeriatın maksatları konusunda anlayış sahibi olmayan bir kimsenin şeriatın maksatlarını anlaşılması gerekenden farklı anlayacağı gibi böyle birinin de Allah Azze ve Celle'nin kitabını anlaşılması gerekenden farklı anlaması beklenen bir şeydir. İşte bugün sünnet inkarcıları da bu bağlamdadır. Yani e, sünnet inkarının ortaya çıktığı her yer, yani Hindistan, Mısır, Oralardan etkilenerek Türkiye gibi yerler ilk buralarda başlatılmıştır ve burada oryantalistlerin çalışmalarıyla başlamıştır sünnet inkarı. Yani köken olarak Araplıkla alakası olmayan, naslarla doğrudan bağlantı olmayan, yani nasları doğru anlamakla bağlantıları olmayan kimseleri, oryantalist kimseler, işte dışarıda Avrupa'da yetiştirilmiş sözde Müslümanları tekrar bunların ülkelerine göndererek bunların arasında bu fikriyatları yaymışlar. Bunun neticesinde yani Mısır ve Hindistan'daki sünnet inkarcılığını Türkiye'ye aynen birileri nakletmiştir. Yani bunların kökeninde oryantalist Hristiyanlar veya Yahudiler vardır. İşte Ignaz Goldziher gibi, işte Joseph Shast gibi daha pek çok yani e, kimseler İslam kaynakları üzerinde, hadisler üzerinde hep şüphe ortaya atacak bir takım tezler ortaya koymuşlar. Bu tezler kimden kaynaklanıyor? Demek ki İslam'la alakası olmayan kimselerden, Arap diliyle alakası olmayan, köken olarak bununla çok alakası olmayan kimseler bir iki bakıyor. Mesela bazı hadisler vardır veya ayetler vardır. Bunlar hiç sorgulanmaz. Bunlar direkt cehenneme sürülür. Başka bir yerde bunların sorgulanacağı geçer. Fakat bunlar farklı farklı kimseler hakkındadır. Fakat bazı kimseler bunu tutar, bak bu ayette böyle diyor, diğer bir ayette böyle diyor. Veya şu hadiste böyle diyor, diğer bir hadiste böyle diyor diyerek bunları birbirine zıt göstermeye çalışır. Veya şefaat meselesinde olduğu gibi, işte bazı ayetlerde şefaat tümden nefyedilirken edilirken bazı ayetlerde şefaat ispat ediliyor. Bunlar çelişki gibi şüphe olarak ortaya atar. Sonra bunların arasından hadislere bakılsa, hadisler bunları net olarak açıklıyor. Şefaat nerededir, nasıldır? <gülüyor> Nef yedilen şefaat nedir? Kabul edilen, ispat edilen şefaat nedir? Bunları her bir taşı yerine oturtarak hadislerle biz bunları görüyoruz. Ama bunlar hadisleri ortadan kaldırdıklarında işte şefaati inkar eder. Ne bileyim daha başka cehenneme girdikten sonra çıkacak müminlerin bulunacağını böyle bir hakikati inkar eder. İşte Havuz-i Kevser'i bugün kabir azabını inkar edenler gibi daha pek çok şeyi bu şekilde inkar ederler. Bakın bu Arap dinini bilen toplumlarda böyle şeyler ortaya çıkmamıştır. Yani köken olarak Arap olanlarda böyle şeyler çıkmamıştır. Çünkü Kur'an'da böyle şeyler veya hadislerde böyle çelişkiler onlar e, görmemişlerdir. Ancak bunlar sokuşturma yoluyla, sırf e, şüphe atabilmek için birileri tarafından sokuşturma yoluyla atılan şeylerdir. İşte daha e, ikinci, üçüncü asırlarda Sebeya el-ümem denilen bu kimseler, yani diğer milletlerden esir olarak alınan kimselerin çocukları deniliyor işte babaları esir alınmış, İslam'a girmişler bunlarda. Yani ya cizye teklif edilmiş bunlara, ya öldürülmek, ya köle edinilmek. Bunlar da köle edilmeyi veya zimmet ile yaşamayı kabul etmişler. Biz burada köle de Müslüman olmayı veya İslam'a girilenleri bunları düşünüyoruz burada. Yani bu hadiste bahsedilenler öncelikle bunlardır. Ya köle olmuşlar. Müslümanların köleleri olmuşlar. ve hatta İslam'a girmişler. Yani sonradan İslam'a girmişler. Dolayısıyla bunların sonradan girmeleri sebebiyle İslam'ın temelleriyle çok bağlantıları yok. Bu Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünü doğruluyor. Ben e, iyice düşündüm ve bu ümmetin çivisinin ne zaman çıkacağını anladım diyor. Yani ne zaman işleri bozulmaya yücutacak anladım diyor. Cahiliyeyi bilmeyenler söz sahibi oldukları zaman bu ümmetin İşleri artık bozulmaya yüz tutar diyor Ömer Radyalan. Çünkü bizler cahiliyeye de tanık olduk, İslam'a da tanık olduk. İslam'la amel ederken onun zıtlarını da çok iyi biliyoruz demek istiyor. İşte e, Ömer Radyalan'ın bahsettiği bu kimseler, Arap cahiliyesini, Peygamber Aleyhisselatü Kur'an'la getirdiği ve onun beyanı olan sünnetiyle açıkladığı, e, İslam'ın esaslarına bir de bunun zıtları olan, yani bir şeyden bahsedilir ama bunun zıttını, Bizatihi görmeyen adam onu tam olarak idrak edemez. Mesela i̇bn zübeyr Züber Radyalan bunu açıkça ifade etmiştir. Bazı ayetler var diyor. E biz bunun başımıza geleceğini hiç düşünmezdik. Çok da anlamazdık bu ayeti. Ne zaman ki işte Cemel Savaşı gibi bazı savaşlarda bunlarla yüzleştik, bu ayetleri o zaman anlamaya, idrak etmeye başladık diyor. Yani bunun gibi bazı şeyler var. Cahiliyeyi gören kimse bunlar daha iyi anlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o vahyine şahit olanlar bunu daha iyi anlar. Fakat sonradan Müslüman olan bu kimseler ve bunların çocukları e, adeta bu İslam'a dışarıdan bakıyormuş gibi öğreniyorlar. Yani bir acem üslupla öğreniyorlar ve burada da kitap ve sünnete teslimiyetle yaklaşmazsa bir kimse, kendi reylerini atıp da girmezse İslam'a, kendi reylerini İslam'la birlikte mezcedip ortaya bir sentez çıkarıp, farklı farklı fırkalar çıkıyor bu sefer ortaya. Yani İslam'la alakası olmayan ama İslam'dan bazı unsurlar giydirilmiş. Mesela Avrupa'da da vardır bu. İşte fundamentalizm var, determinizm var. Yani İslam'daki, İslam'daki derken, İslam'a artık bu sonradan girenler sebebiyle mal olmuş zihniyetler. Birisi kaderiye fırkası, birisi cebriye fırkası. Bunlar birbirinin zıttı olan iki fırka şimdi. Bunların asıl Avrupa'da determinizm ve fundamentalizm olarak karşılığını bulur. Yani estağfurullah e, bunlar mesela kaderiye Allah Resulü'nün öğretilerinde yok. Yani kaderiye'nin tezleri. Ne zaman çıkmış? İlk çıkışı Hasan el Basri'nin meclisinde gelip giden Vasıl bin Ata denilen bir adam. Vasıl bin Ata işte bu kendi yorumlarını... Kur'an ile Sünnetle mezhetmeye kalkınca bazı e, kadere bir takım açılımlar getiriyor, yorumlar yapıyor yani. Hasan el Basri tezel ediyor yani uzaklaş. Bizden ayrıl uzaklaş diyor. O da yani onu kovuyor meclisinde. O da ayrılıyor, ayrıldığı yerde bu fikirlerini insanlara yaymaya başlıyor. Hatta bazen Hasan el Basri'den öğrendiği için dinle ilgili bu görüşler Hasan el Basri'ye den ispedilmeye başlanmıştır. Bu tamamen yalandır. Hasan el-Basri'nin teberretli bir görüştür bunlar. Mu'tezile fırkası buradan geliyor. Yani kaderiye ile e, Mu'tezile'nin bir olması bu açıdandır. İtizal, Mu'tezile, bu itizal kelimesi Hasan el-Basri'nin itezele, bizden uzaklaş demesi sebebiyle onlara bir isim olmuştur. Aslında onlar kaderiye'dir. Bugün de Mu'tezile'yi üvenler vardır. Mu'tezile'nin usulü akıl ve reydir. Yani kitap ve sünnetin yanında akıl ve rey. Rey ile bunları yorumlamak. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onlarla oturmaktan yasaklaması, selam vermekten, selamlarını almaktan, ölürseler cenazelerine gitmekten, her türlü ilişki yasaklaması böyle şeyler yüzündedir. Bunlar esasında bu ümmetin zındıklarıdır. Bu ümmetin mecusilerdir diğer bir rivayette geçtiği gibi. Evet. 22. maddeyle inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhani kallahu mevbelamdik ve şe'denle ilahe illen tebahtek ve estağfurike ve tu